1139 numaralı konu Hazreti Peygamber'in öğle namazından önceki 4 rekata önem vermesi. Evet, babam Hazreti Ayşe'ye haber göndererek Hazreti Peygamber'in en fazla devam ettiği namaz hangisiydi diye sordurdu. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber öğle namazından önce 4 rekat sünnet kılar ve kıyamları uzatır, rükü ve secdeleri güzelce yapardı diye cevap verdi.